Kapı üstlerine yapılan sundurmalara kapı üstü sundurma adı verilmektedir, sizi ve zemininizi UV yani zararlı güneş ışınlarından korur, bu sayede zarar görmezsiniz, zemininizin de ömrü uzar, kapı boyutuna göre yapılabilir, ya da yan yana bir şekilde montajı yapılabilir, ham madde olarak metal kullanıldığından paslanma ve benzeri olaylar yaşanmaz, kapı önünüzü %80 oranla koruyabilir, polikarbondan yapılır, istek üzerine tasarımlar mevcuttur, Işıklı kapı sundurmaları da vardır, bu sayede evinizin dıştan görünümünü güzelleştirir ve dışarıdan görenlerde estetik bir zevk uyandırır, ahşap olarak da yapılan sundurmalar vardır, kapı sundurmaları ile hayatımızda birçok yerde karşılaşmaktayız, halk dilinde sundurmaya saçak adı verilir, sundurmaların kullanım alanları kapı üstü sundurması sadece ev önlerinde değil, dükkan girişlerinde ya da otopark girişlerinin üstlerinde de kullanılmaktadır, destek ayağı için farklı renkler mevcuttur, bunu genellikle alıcı tercih etmektedir. Yere paralel olarak montaj yapılır, istek üzerine destek ayak montajı yere de yapılabilir, montajı iyi yapıldıysa su ve benzeri şeyleri sızdırmaz, günümüzde birçok kişi tarafından kullanılır, destek ayakları ise hafif bir yapıya sahiptir, bu ürüne özel bir tasarım uygulanmıştır, ısı yalıtımı ve benzeri özellikleri de bulunmaktadır, çoğu kişi bu ürünü estetik zevk için alıp kurmaktadır, sundurmaların fiyatlandırılması sundurma fiyatları yapılarına ve dayanıklı olup olmayışına göre belirlenir, daha iyi ve daha güzel bir kapı sundurmasını gayet uygun fiyatlarla bulabilmeniz mümkündür. Çok uçuk yani yüksek fiyatlar değildir. Fiyatlar normaldir. Fiyatlar sundurmanın özellikleri ve yapısına göre artar veya azalır. Sağlamlık politikası ve fiyat dengesi doğru orantılı olup kalite tesadüf değildir. Sundurma satın alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Satın alacağımız sundurma ürününün üst kaplama malzemesinin 10 milimetrede düşük olmaması en önemli püf noktasıdır. Olur. Kulumsuz hava şartlarına her koşulda dayanabilmesi için taşıyıcı materyallerin dayanıklı ve sağlam olması gerekir, bu materyaller çelik taşıyıcı olmalıdır, plastik döküm olan bazı ürünler dayanıklılık açısından uygun olmamakla birlikte uzun vadede size problem yaratabilir, ürünün paslanmaması için özel elektrostatik boyama sistemi kullanılmalıdır böylece 10 yıl bakım gerektirmeden kullanıma hazır hale gelmektedir.